Su hakkında hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Ben Nuran Yüce. Su hakkında bu hafta aslında aylardır bir sorun e, olarak teşekkül eden bir meseleyi ele alacağız. E, aslında yaz boyunca devam etti Diyarbakır'da ve daha doğrusu Diyarbakır'da değil sadece Dicle e, Elektrik Dağıtım Şirketi 2013 yılının e, Temmuz ayından beri özelleştirilmiş bir şekilde... Ee, faaliyet, şey, faaliyet sürdürüyor ve e, çiftçilerin elektriğini kesiyordu yaz boyunca. Bunlar böyle bizim gündemimize sürekli geliyordu. Takip edenler de bilir. Ancak Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi veya DEDAŞ diyebiliriz. DEDAŞ artık e, işi daha da ileriye götürüp belediyelerin de suyunu kesmeye başladı. Hatta belediyelerin özellikle su veren, su arıtması yapan, su pompalayan ee, sistemlerin şeylerin, sistemlerini etkileyecek şekilde elektrik kesintisine gitti. Ondan sonra da işler karıştı gerçekten. Evet, geçtiğimiz hafta baya e, canlı bir tartışma e, yaşandı. Özellikle Diyarbakır'da. E, biz evet. bu konuyu e, gündeme getirmek istedik. Aslında bu hem elektrik e, elektriğin özelleştirilmesi ve bu elektriğin özelleştirilmesiyle birlikte... ...nasıl bir su gaspına e, yol açtı. Tığını, e, ...çok somut bir biçimde geçtiğimiz haftadaki yaşananlar gösteriyordu. Evet. Bu hafta e, bir konuğumuz var. E, telefondan bağlanıyor bize. Elektrik Mühendisleri Odası e, Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Orak. Mehmet Bey merhaba. Hatta mısınız? Evet merhabalar. Merhabalar Mehmet Bey. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar. Sağ olun. Hı -hı. Ee, şimdi Mehmet Bey, biz kısaca bir giriş yaptık. Ee, geçen hafta değil mi? Ee, en fazla hani tepki e, gösterilen kesintiler üzerine. Ee, o meseleyi konuşmak istiyoruz ama öncelikli olarak siz de Diyarbakır'da yaşıyorsunuz. Bu e, DEDAŞ'ın elektriği, su pompalarının elektriğini kesmesinden sonra şehirde e, yaşayan birisi olarak... Nasıl bir izlenim edindiniz, Siz de etkilendiniz mi bu su kesintilerinden? Onunla başlayalım isterseniz. Tabii ki. Ee, sizin de bildiğiniz gibi son günlerin yakıcı, günlerini meşgul eden bir soru haline gelen bölgedeki elektrik kesintileriyle ilgili bizlere konuşma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ee, aynı zamanda e, sizleri ve bizi dinleyenleri selamlıyorum e, isterseniz bu konuda e, bu özelleştirme ile ilgili e, biraz bilgi vermek istiyorum evet buyurun lütfen e, biz elektrik menüseği odası olarak e, AKP hükümetinin elektrik dağıtım şirketlerini özelleştirme ile bir e, karşı bir tutum sevgiledik evet ve bunu yazılı, görsel, medya aracılığı ve basın açıklamalarıyla kamuoyuna duyurmaya çalıştık. Bu özelleştirmeye karşı çıkarken, özelleştirmenin halkımıza karanlık günlerin ve daha yüksek elektrik faturaları olarak geri döneceğini her bile getirdik. Maalesef bu konuda e, halkımızdan genetli desteği alamadık ve bugünkü geldiğimiz durum da tam da bunu göstermekte. Evet, evet. Yapılan paralı işte mesela şirketleri şirketlerinde olan firmalar gerekli yatırımları yapmaya ilgili daha önce işletme ömrünü bitirmiş yetersiz, eski ve bakımı yapılmayan enerji nakil hatlarıyla ifletemeye devam ettiler. Evet yani herhangi bir iyileştirme sonra... yapmıyorlar ama su faturaları, yük... pardon su diyorum, elektrik faturaları da yükseliyor ama herhangi bir hizmet yok. Tabii ki hizmet yok. Bunun sonucunda sürekli enerji kesintileri yaşanmıştır. Evet, bir yani enerji ha, kesintisi. E, kendimiz olarak, yani bir etik mühendisi olarak ve bir haftan biri olarak sürekli bu etiketlikleriyle e, karşı kalıyoruz yani. Evet. Günde yaklaşık, ben e, kendi adıma söyleyeyim, şey bulunduğum sitede e, günde yaklaşık, 10-20'ye yakın kesintiler oluyor. 10 kez 20 yani, kez yani. Evet, bu yaz oh. boyunca çok olmuştu. Bu tür haberler de çıkmıştı. Özellikle Ramazan döneminde ve sıcak havalarda e, elektrik, e, gerekçe de hep şey diye söyleniyordu. Elektrik miktarı, kullanım miktarı arttığı için trafolar yeterli değil deyip e, arızaların oluştuğundan bahsediyorlardı. Ama yetersiz yatırım bunun asıl Şimdi, nedeni. E, şunu e, anlata, e, anlamak lazım. Eğer elektrik enerjisi ihtiyacı varsa dağıtım şirketlerinin de bu enerjiyi sağlaması gerekiyor. Evet, ona göre yatırım yapması lazım. Tabii ki ona göre de yaştan gerekli önceden gerekli olan eee bilgileri verip ona göre enerjisini de alması gerekiyor ki dağıtabilsin yani. Hmm. Yani bu enerji çok fazla ihtiyaç vardır diye dağıtım yap yapmıyoruz diyemezsiniz. Bu hakkı e, halktan alamasınız yani böyle bir e, şeye kesinlikle karşıyız. Eğer böyle bir ihtiyaç varsa bu ihtiyacın karşılanması gerekmektedir. Tabi bu kesinlikle halkımız arasında büyük rahatsızlığa yol açmış ve ciddi oranda bir memnuniyetsizlik yaratmıştır. Halk bu memnuniyetsizliği bazen sokaklara çıkıp eylemler yaparak sesini duyurmaya çalışsa da herhangi bir sonuç alamamıştır. Ee, bölgemizdeki dağıtım şirketi devam DEDAŞ kurumu hiçbir şey olmamış gibi dolanarak olaylara kayıtsız kalmış ve gerektiğin önlemleri alınarak göstermemiştir. Hı -hı. Adeta Sağır Sultanı oynamıştır. Özellikle Diyarbakır halkı verilen hizmetten ve elektrik faturalarının yüksek gelmesine dolayı DEDAŞ kurumundan memnun değildir. Hı hı. Malumunuz üzere faturalardaki bize yansıtılan ve birçok reddi ve için ücretlerle faturalar şişirilmektedir. Kayıp kaçak bedeli de yazılı tarafından bozulmasına rağmen başka isimler ve ücrete gidilerek kalkan alınmaktadır. Üzerleştire hmm. öncesi ve sonra etik faturalar arasında yaklaşık 20-30 TL fark göstermektedir. Bu da O da çok büyük fark. firmalar hmm. bunu bize vermiş olduğu hizmet hizmet denecekse, denebilirse bu hizmetin karşılığına ekstradan 20-30 TL'lere bizden fark almaktadır. Evet. Sonuç olarak insanlık için en temel ihtiyaç ihtiyaçtan biri olan elektrik enerjisinin kar amaçlı firmalar eliyle dağıtılmasını yani elektrik olası olarak da doğru, doğru bulmuyoruz. Evet. Bu özelleştirmede halkımıza kanunluk dinler getirdiğini görüyoruz yüksek faturalığı hep mis Halkımızı bu özelleştirmelere karşı hep beraber omuz omuzla mücadeleye omuz omuz davet ediyoruz. Evet. Devlet eliyle verilen hizmet şu ankinden kat kat daha iyidir. Evet zaten bu şeyi söyledikten sonra, bunu anlattıktan sonra e açıkçası e belediye bizim e özelde e genelde şey oldu bizim büyük şehir belediyesiyle e, gündeme geldi. Halbuki bölge bölge, DDoS bölgesinde bulunan e, altı beş 5 6 ilde bulunan Diyarbakır, Mardin, Sotun Batman, Siirt ve Şırnak değil mi Mehmet Bey? Evet. 5 yani evet. tane şehirden bahsediyoruz. Hı. Ne demek 5 5 şehir yaklaşık 4-5 milyon insan. Hıh. Hı. 4-5 evet. milyon insanın su hakkını elinden alıyorsunuz, ediyorsunuz. Evet. Böyle böyle bir şey kabul edilemez yani. Evet ve e, bile isteye e, gayet iyi planlanmış. Çünkü özellikle belediyelerin elektrik borcunu e, ağırlıklı olarak arıtma tesislerinden, içme ve kullanma suyundan e, evet. buralardan şey yapıyorlar. Yani özellikle bunlara yönelik bir elektrik kesimi yapıyorlar. Yani bu resmen planlı bir eylem. Zora yani resmen, koşmak için. Resmen halkın can damarını etmeye hmm. çalışıyorlar. Yani su demek, hayat demek ya. Şimdi su olmadığı yerde hayat da olmaz, sağlık olmaz, her şey olur yani. Her türlü pislik olur yani. Evet. O anlamda e, biz ev olarak, ev odası olarak Bölge Belediyesi ve DEDAŞ kurumu arasındaki bu sürtüşmenin doğru olmadığını ve tasvip etmediğimizi belirtmek istiyorum. Evet. DEDAŞ kurumunun Enerji kesintisini her ne çöretle olursa olsun, borcu olsa bile bunu özellikle belirtmek istiyorum. Enerji kesintisini yapmaması gerektiğinin inancındayız. Evet. Yapılan bu enerji kesintileri neticesinde 4-5 milyon ve üzeri nüfus su evet. kesintisi yapılmış. Hı -hı sa halkımız bu sorumsuz karın nedeniyle mağdur edilmiştir. Evet. Ee, zaten mağduriyet... bir de şöyle bir şey var. Yani son gelişmelere göre e, oraya gelmeden önce aslında başka şeylerden de konuşmak lazım. Gülten Kışanak e, çeşitli açıklamalar yaptı. Belediye hani siz madem e, bizim elektriğimizi kesiyorsunuz biz de sizin o zaman su sayaçlarınızla bakacağız dedi. Hani işler böyle kızıştı... Evet. E, aslında DEDAŞ'a iyi bir ders verildi burada ve son olarak da geçtiğimiz Perşembe günü Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin de başvurusu üzerine mahkeme elektrik kesintilerine karşı yürütmeyi durdurma kararı da verdi. Evet. Aslında çok önemli Onu, bir var. şey. Evet. Yani bu, bu sür, e, sürtüşmenin e, yarar getirmeyeceği, kamu. kamu yararını olmadığını, burada kamunun vicdanın rahatsız olduğu, mağdur edildiğini... E, belirtmemiz gerekiyor tabii ki. Evet. Ee, burada kurumların borcu var yoktan öte böyle bir şeyin yapılmayacağı düşüncesindeyiz. Evet yani tabii. O borcu olsa dahi böyle bir şey yapılamaz. Su yani hakkı ya ne demek. Evet. Bunu e, kesinlikle kabul edemiyoruz. Bir e, birey olarak Yalbakır'da yaşayan veya bölgede yaşayan bir insan olarak e, bunu kabul edemiyoruz. Evet. Bunun, Şimdi bir de şöyle olduğunu biliyoruz. Evet, Bunlar hukuki olarak zorlayabilirlerdi tahsilatı, borç miktarını böyle tahsil edebilirlerdi. Ama buradaki asıl mesele şu herhalde Mehmet Bey devletin işte bir sosyal devlet olma özelliğini yitirmesi. Ve asli görevlerinden e, artık feragat ettiğini e, gösteren bir örnek. E, çünkü bu hizmetlerin yani su hizmetlerini devlet birinci elden götürmekle sorumlu hissetmesi durumunda bu elektrik kurumuna da yaptırımda bulunabilirdi. Yani e, asla e, insanların içme suyunu temin eden e, araçların elektriğini kesemezsin. Böyle hiçbir, bir şart Hiçbir altında bir şart altında mı? ne kadar borç olursa olsun e, kesilemez e, demesi gerekirken e, hı hı. tamamen piyasa koşullarına bırakmış durumda. E, evet, Başta da dediğimiz gibi kar amaçlı firmalara devlettiğimiz zaman evet. yani hı hı. tüccar mantığıyla yaklaşıldığı zaman bu olaylar başımıza geleceğini biliyorduk. Yani biz bu bunları söyledik yani. Evet en başından belli. Hı hı. Tabii ki en başından belli yani e, tüccar bir insan e, bir yere borcu var ya da alacağı varsa mutlaka o borcu almak için her türlü yolu de, deneyecektir yani. Evet. Yani ee, o nedenle diyoruz kamu eliyle devlet eliyle bu temel ihtiyaçların devlet eliyle verilmesi gerekiyor. Sunulması gerektiği inancındayız. Evet. Ve bunu biz, savunuyoruz. Evet. Hı hı. Biz e, 2000 bunu Pardon kestim ama 2011 yılı içerisinde bu Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliği ile işte Diyarbakır'daki Batman, Van aslında çok sayıda belediye var bölge belediyesinden atölye çalışmaları yapmıştık su temini kamu kamu işbirliği ne yönelik. Örneğin o dönemde bu belediyelerin zikrettiğimiz belediyelerin su kanalizasyon işleri müdürleri toplantılarımıza katılmışlardı ve... Çok temel bir şeyden bahsetmişlerdi. Biz suyu e, halka e, temel ihtiyaçlarına yetecek miktarına ücretsiz ulaştırıyoruz. Bunu bir hak olarak görüyoruz. Ama önümüzde handikaplar var. Bunların e, en büyüğü de şu demişlerdi. Bizim arıtma tesislerimizin ya da pompa istasyonlarımızın elektriği çok pahalı. Normal vatandaş gibi alıyoruz. Evet. Ve bu sistemler çok enerji kullanan sistemler. Ee, ve bunlar eğer özel şirkete devredilirse e, burada büyük sıkıntı yaşanır. Bunu yıllar öncesinden söylemişlerdi. Ve talepleri vardı. Bu istasyonların, pompalama sistemlerinin, işte arıtma tesislerinin, elektriğinin e, mutlaka indirimli verilmesi gerekiyor. Hem de çok ciddi miktarlarda verilmesi gerekiyor. E, ve yerel yönetimlerin hem su politikalarının hem de elektrik enerji politikalarının belirlenmesi noktasında yetkili kılınması gerektiğini talep ediyorlardı. Evet. Bunlar ne kadar haklı talepler oldu aslında? Gün her gün daha çok anlaşılıyorlar. DEDAŞ'tan galiba. daha bir açığa çıkmış oldu. Değil evet. mi Mehmet Bey? Siz de katılır evet. mısınız? Tabii ki yani yani sonuçta bu kamu kurumları daha iyi hizmet vermek adına böyle şeylerden muhabbet tutulabilir miyim yani muhabbet tutulması da Hı -hı. açıkçası zaten şey var hani e, o zaman da konuşulmuştu bu belediyeler bütçelerinin yüzde on beşinin sadece enerjiye gittiğini söylüyorlar bu da çok yüksek bir oran hani gerekirse kendi enerjilerini yaratabilme yetkisi istiyorlar e, ya da bu enerjinin kendilerine daha düşük bir bedelden verilmesini istiyorlar bunlar hep böyle konuştuğumuz evet. şeylerdi hala da değişen bir şey yok evet bir şey... Yani kimse dediğiniz gibi yani tüccar bir insan hiçbir zaman kârına saragat etmez. Yani bu evet. e, hükümetlerin sorunu olan bir şey. Yani hükümetler ancak buna e, çare bulabilir. Yani belediyeler e, bu konuda ne yapabilir? E, kendisine ait yeni işler yapabilir. Enerji e, üretimi amacıyla. E, örneğin kooperatifler kuraraktan bu enerji e, üretiminde rüzgar gülleri dedilir veya neşe nezim faydalarından enerji üretimi. bir enerjiydi Bunlar evet. da tabii Hı -hı. ki bunlar da tabii ki e, yüksek maliyetli şeyler. E, bunun için iyi bir e, yani bir maliyetin e, gerektiği bilinmekte. Hı. Yani tabii şu anda belediyelerimiz e, tutkanat kendi geçindirmekte ee, bildiğiniz gibi şu anda bölgenizde büyük bir afet yaşanmakta bu afetleri buna karşılıkta e, onların giyinimi biliyorsunuz koban için söylemek istiyorum Onun demek istedim evet. Şengal'den gelenlere büyük bir yardım yapılmakta ve e, dolayısıyla tıpkanaatlarla e, bu şeyleri de yapmak istediler e, hmm. yani bu Yatırımlar yaparken de çok büyük ciddi paralar, maliyetler gerektiriyor. Evet. O anlamda da tabii ki... Yani tabii ama bir, yeter. E Şimdi şu çok önemli Mehmet Bey. Önemli olan niyet etmek böyle bir şeye. Ama tabii tek evet. derdi kâr olan şirketlere bırakılırsa su ve elektrik gibi insan hakkı olan bu temel ihtiyaçların karşılanması meselesi. Evet. O zaman işler bu şekilde ilerliyor. Çünkü tek derdleri kâr etmek. Evet şimdi programımızın evet. ilk yarısını bitiriyoruz. Mehmet Bey çok teşekkür ediyoruz. Konuğumuz olduğunuz Güzel. için değerli bilgileri bizimle paylaştınız. Güzel. Bu konunda biz takipçisi olacağız. Su hakkı kampanyası olarak. Daha sonra yine programımızda görüşürüz diyelim artık. Oralara çok selamlar. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet şimdi bir şarkıyla ara vereceğiz. Atakan Çelik'ten dinliyoruz. Diyarbakır Şadakar. Müzik <Gülüyor> Martine sensare hele yer yer dağlar gibi cerayafır sevenen seni Giderim giderim sen yolun önce nerim hakkında bu hafta konuğumuz vardı. Birinci bölümde Mehmet Orak Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Mehmet Bey bize Diyarbakır'da yaşanan ne denir sosyal patlama aslında bir anlamda onları anlattı. Mesele buradaki Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin 2013'ten itibaren özelleştirilmiş olması ondan sonra da tamamen kar amaçlı e, su kesintilerine başlamış olması yaz boyunca zaten çiftçilerin suyu kesilmişti e, son haftalarda da artık dedeşte ileri gidip belediyenin su pompalarının olduğu e, binaların bile elektriğini kesti ondan sonra belediye de ona karşı olarak e, su ne denir sayaçlarını çıkarttı bu kurumun DEDAŞ'ın derken e, güzel bir sonuç alındı bu mücadeleden. Geçtiğimiz perşembe günü Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başvurusu üzerine mahkeme bu elektrik kesintilerine karşı yürütmeyi durdurma kararı aldı. Mehmet Bey bunları anlattı biraz bize. E, şimdi ufak bir şeyimiz daha var ama ona geçmeden şunu da söylemek lazım. Ee, bu Dicle Nehri'ne de tabii Gülten Kışanak da bir e, açıklamada bulunmuştu. Eğer orada bir elektrik kesintisi bir iki saat sürerse Dicle Nehri'nin bile bundan çok kötü bir şekilde arıtma e, sisteminin çalışmamasından dolayı çok kötü bir şekilde etkileneceğini bahsetti. Yani olayın çok fazla boyutu var aslında. Evet. Çok aslında bu... Bir şey. ...mesele sadece teknik bir mesele değil... ...bir borç Hı. alacak meselesi de değil... Evet. Ee, ...böyle görmek e, gerekiyor... ...olmadığını görmek gerekiyor... ...çünkü bu neoliberal politikalarla birlikte... ...bu işte... Ee... Piyasanın o güne kadar e, bir türlü giremediği e, alanlara, sosyal hizmet alanlarına dahil edilmesinin sonuçları aslında. Evet. E, yani elektriğin özelleştirilmesi, suyun özelleştirilmesinin gündelik hayatta yansımalarını görüyoruz. E, i̇şte elektrik şirketi evet benim borcum e, alacağım var deyip... Arıtma tesisinin e, suyunu e, şey, elektriğini pardon e, kesebiliyor. Kese hı hı. O arıtma tesisinin evet söylendiği gibi e, kısa bir süre çalışmaması demek e, büyük toplumsal e, sağlık sorunlarına yol açacağı. ...ya da ekolojik, işte ekolojik yıkımlara. yıkımlara yol Hı. açacağı ortadayken bunu herhangi bir şekilde Hı. dert etmiyor. Sadece tahsilatı yapmaya çalışıyor. Hatta DEDAŞ'ın bir açıklamasında bizim de çok ilgimizi evet. çekmişti. Akgün cümleyi sen hatırlayabilir evet, misin? Şey demişler hani niye bu elektrik kesintilerini yaptıklarını açıklarken... Şirketin yaşamsal ticari zorunluluktan hani kaynaklanarak bu şeyleri yaptığını... Bu kararı aldıklarını özellikle... Ticari zorunluluk. Evet. Bir yanda ticari zorunluluk var, ticari karlar var. Öte yanda halkın sağlığı var, doğanın sağlığı var. Yani gerçekten ikisini kıyaslayıp... ...kendi karını daha üst düzeye koyduğunu... ...zaten şirket bütün şeyleriyle... ...davranışları, imklamalarıyla evet. gösteriyor. Aslında bu tür hizmetlerde... ...yani e, sudur, elektriktir... ...temel ihtiyaçlarımızı karşılayacak... ...miktarlarından bahsediyoruz. Kar unsurunu gözetemezsiniz. Burada kar... Parasal anlamda bir kardan bahsedilemez. Toplumsal çıkarlardan bahsedilmek, bahsetmek gerekir. Doğanın çıkarlarından Hı -hı. bahsetmek gerekir. Bunların da parasal karşılığı yoktur. Evet, aynen, ee, aynen Şimdi İstanbul'da bir haberimiz vardı. Suyun zamlanması meselesi ama... ama e, zamanımız buna, kalmadı evet, maalesef. Zamanımız <gülüyor> kalmadığı için giremeyeceğiz. Evet. Haftaya evet. belki değiniriz evet. ama burada da İSKİ'nin yaptığı aslında özelleştirilmese de ticarileşen bir ticaretleşen, belediyenin. E, sonuçta bir şirket olay. Aynen uygulamalarının sonuçlarını görüyoruz. Ee, habire sular zamlanıyor. Evet. Su hakkında bu haftalık bu kadar diyelim. Aslında konuşulacak çok şey vardı ama süremizin sonuna geldik. Ee, gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Su hakkı.